Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Hariciden sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir canlı yayın konuğum var. İpek Sürfandayk. İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri. ...ünvanı önümden okuyorum. 15 yılı aşkın süredir... ...uluslararası alanda, kültür sanat alanında da... ...güzel sanat alanında da... ...küratörlük, yapımcılık, danışmanlık... ...impact curator, etki küratörlüğü... ...gibi alanlarda çalışıyorsun. Aslında İstanbullusun ama... Evet. ...2002 yılında, üniversite yıllarında... ...Hollanda'ya taşınıyorsun. Hem eğitimini orada tamamlıyorsun. Hem orada... ...çalışıyorsun, yaşıyorsun ve 2017 yılında memlekete aslında <gülüyor> oldukça iyi bildiğin ama bir ara verdiğin kent olan İstanbul'a dönmüş durumdasın. Evet. Ve Hollanda Büyükelçiliği'nin kültür politikaları alanında sen de aktif olarak rol üstleniyorsun. Bugünkü buluşma vesilemizde tam olarak bağlantı kurmak olarak tarif edebileceğim connections olarak İngilizce'de kullanmışsınız. Bu alanda yarattığınız önce bir araştırmayla başlayan Hı. sonra bu bağlantıların nasıl kurulacağına odaklanan son olarak da bu bağlantıların devamlılığı, sürdürülebilirliğine bakan ve gelecekte de eminim artık bunların daha somut sonuçlarını da Hep birlikte görüp tartışabileceğimiz bir dizi program. Sadece İstanbul'da değil, zaten Hollanda Büyükelçiliği'nin alanı da sadece İstanbul değil. Evet. Türkiye'ye geleni de faaliyet gösteriyor. Oradan başlayacağım. İstanbul dışından da kültür sanat aktörlerini İstanbul'a davet ettiğiniz. Hem Haziran'da hem Eylül ayında programlar gerçekleştirdiniz. Hollanda'dan bir takım bağlantıları buraya davet ettiniz. Program tabii ki Hollanda Büyükelçiliği söz konusu olduğuna göre program bir noktada Hollanda'ya da bir geri dönüş Şüphesiz e, İstanbul bu alanda bir buluşma noktasına dönüşmüş durumda. Hı. Son programımızda İstanbul Biyeneli dönemine denk gelmiş oldu. Kendi uluslararası bir heyecanında olduğu hı. bir dönem. Şimdi şuradan başlamak istiyorum meseleye. Sen 2017 yılından beri buradasın. Hı hı. Türkiye'de görev alıyorsun. Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu adına geliyorsunuz. ...nasıl bir kültür politikası var... ...2017-2020 dönemi için... ...çünkü dört yıllık bir evet. ekipsiniz siz burada... ...sadece evet. sen değil, evet. aynı zamanda... ...ekipteki diğer kişiler de, kültür ateşesinde... ...baş konsolos da şüphesiz... Ee, ...bu dönem için nasıl bir kültür... ...politikası, nasıl bir... ...araştırma öngörmüştünüz... ...2017'de Hı -hı. yılında geldiğinizde... ...oradan da bir kültür raporu hazırladığınızı... ...biliyorum, oraya getirmek Hı -hı. istiyorum... ...connections'ı biraz daha anlamak için... ...niye bu bağlantıları kurmaya çalıştığınızı... Nereden ...ve sana. devam ettirmek istediğinizi anlamak için... ...oradan başlayalım, 2017'de geldiniz... Ve nereden yola çıktınız? Nasıl bunu Türkiye geneline yaymak istediniz öncelikle? Ee, öncelikle e, kültür bölümü, e, kültür ateşesi e, Quirin van der Hufa e, e, başında e, olmak üzere devam ediyor. E, biz İstanbul'da e, ben görev yapıyorum. Ankara'da da bir ekibimiz var. E, Uluslararası kültür politikaları iki tane izlediğimiz politika var. Bunlardan birincisi her yerde de olan bütün dünyadaki postların da aslında takip ettiği. E, Hollanda Da ...kültür ve sanatını... E, ...prezente ve reprezente etmek hmm. üzerine. E, fakat ikinci objektif... ...bizim için biraz daha özel olmuş bir objektif sanırım. E, sosyal alanda... ...kültürel alanda nüans yaratabilecek... ...farklı kitleleri içine... ...alabilen... ...kültür ve sanatı metot olarak kullanabilen... E, ...projeleri desteklemek. Bu anlamda... E, ...tüm Türkiye biraz önce senin de değindiğin gibi... E, ...görev alanımıza giriyor. Fakat ilk pozisyona geldiğimiz zaman... E, Bizim network'ümüzün bu kadar geniş olmadığını yani bütün Türkiye'yi reprezent edebilecek kadar bilgimiz olmadığını ve network'ümüz olmadığını gördük. Dolayısıyla ilk düşüncemiz de şuydu tamam biz Türkiye'yi öğrenmemiz gerekiyor ki işimizi çok daha iyi yapalım bir hem de kendimizi Tanıtalım. Ee, bu süreç içerisinde e, bir araştırma, bir haritalama zaten Hollanda'da uygulanan bir metodiktir. Bu e, haritalama süreci içerisinde 2010 senesinde de olmuştur. Bu Hı 2012 senesinde de olmuştur. E, ama bu hiçbir zaman Türkiye genelinde yapılmış bir e, e, hazırlıklı araştırma değildi. Dolayısıyla e, bizimle bu yola kim girer diye düşündüğümüz zaman e, tabii ki e, İKSB'nin kültür e, politikaları bölümüne... ...Türkiye'de sanırım ilk tek olan bir bölüm... ...onlara başvurduk dedik ki... ...Özlem Hanım'a, Özlem Ece ve Görgün Bey'e... ...dedik ki bizimle bu işe girer misiniz? Onların da objektiflerine tamamen uyan bir çalışma olduğu için... ...hep birlikte bu deli işe girdik. Deli işliyorum çünkü <gülüyor> bir buçuk senede yaklaşık on şehri gezdik... ...ve gerçek on dokuz pardon şehri gezdik... ...ve bu on dokuz şehri gezerken... 3 günlük maksimum e, yolculuklar yaparak tüm şehrin içeriğini dışarı diğer şehirle olan ilişkilerini e, ölçtük. Oradaki e, nüfusun ne e, hangi medium'un, hangi disiplinin onlara daha çok uyduğunu e, işte e, öğrendik. Dolayısıyla e, bir buçuk sene içerisinde de aslında topladığımız bilgi o kadar fazla bir bilgiydi ve o kadar e, net e, görünür e, bilgilerimiz vardı ki organik bir şekilde bunun nereye gideceğini hepimiz zaten süreç içinde merak ediyorduk. Bunu nasıl E, tekrar insanlara geri verebiliriz bu bilgileri diyerekten ki o noktada da zaten e, biraz daha muhtemelen konuşacağımız gibi e, kültür ve sanat yoluyla bağlantılar kurmak konferansına e, geldi. Nasıl belirlendi bu 19 pilot şehir? E, ben sayayım hangileri olduğunda ölümdeki listede olduğu için Manisa, Bursa, Afyon, Karahisar, Çanakkale Mersin, Konya, Van, Manatya Çorum, Bayburt, Erzurum, Mardin Tunceli, Trabzon, Rize, Sivas Kayseri, Gaziantep ve Antakya evet Hatta. Ee, bunlar nasıl belirlendi? Aralarında hiçbir şekilde bir bilgimiz olmayan hı hı. şehirler vardı. Ee, ya da hakkında azıcık bildiğimiz şehirler vardı. Ee, dolayısıyla... Bunun yanı sıra ha, genç nüfus olay, o, de, genç nüfusa bakıldığı sanatsal programlamaların olup olmadığına, kültüre etkinliklerin olup olmadığına bakıldığı ya da e, bizim için, Hollanda için önemli lokasyonlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Konya ve Kayseri olmak üzere çünkü çok e, göçmen çok var. Göçmen var. E, dolayısıyla e, orada zaten bir kültürel kesinlikle bir bağ var. İster istemez o, bir bağ olduğu için e, bu tarz seçimler e, yaptık. Tabii ki burada e, bölgelerde. de ...hatlarıyla belirlendiği için... ...mesela bana gittiğimizde çevredeki illerin Hı -hı. de etkisini çok net olarak gördüğümüz bazı şehirlerden hatta bizim geldiğimiz yere gelip bizlerle tanışan insanlar da oldu. O yüzden sadece o şehir bağlamında değil ama etrafındaki komşu şehirlerle ilgisinin de sağlam olabileceğini düşündüğümüz lokasyonlara da ana lokasyonlar seçilmeye çalışıldı. Harika. Bir de tabii şimdi bu 19 şehrin içinde saymadım ama geçmiş deneyimler, geçmiş işbirlikleri ve bugün sizin de dahil olduğunuz bir başka oluşum olan kültür için alan ve ...aslında üç şehir daha evet. odağınızda. Yani evet. İstanbul'u zaten hiç saymıyorum... ...çünkü İstanbul'un buluşma noktası... ...siz de buradasınız, burada <gülüyor> yerleştirsiniz... <gülüyor> ...İstanbul şüphesiz var. Ama... Ee, İzmir'i de saymak lazım herhalde bunların arasında. Diyarbakır'ı da saymak evet, lazım evet, değil mi? Evet, Çünkü evet. Antep burada tekrar geçiyor ama evet. kültür için alanın odaklandığı çalışma şehir, kentleri evet. de bu programa bir şekilde dahil olmuş oluyor. Peki bu rapor size neyi gösterdi? Özellikle neyin eksikliğini gördünüz ki bağlantı kurmak, bağlantı sürdürmek gibi bir alana odaklanmayı yeğlediniz? Um, öncelikle... Um... Lokalde olan e, işlerin, sanatçıların, organizasyonların lokalden çıkamadıkları e, bir e, ortam söz konusuydu. E, uluslararası nitelik taşıyan projeler vardı, e, çok yetenekli sanatçılar vardı. E, farklı e, yerel e, e, organizasyonlar vardı. Bunlar e, daha fazla network daha fazla komünikasyonla bağlantıyla hem projelerini sağlamlaştırabilecek hem de kapasitelerini geliştirebilecek e, e, ortamlar e, yaratabileceklerdi. Bunun dışında e, e, birçok sanatçı içinde Hollanda'da yaşayan birçok sanatçı içinde sadece İstanbul'a gelmek ...ya da kültür organizasyonları için sadece İstanbul'a gelmek veya İzmir'e gelmek bir objektif değil tabii ki. Çünkü Hollanda'da bizim alışık olduğumuz tüm ülke genelinde bir ortak nokta bulmak atıyorum. Bir Arnhem'de olan Hı -hı. kültürel etkinlikleri sergisinden konserini Amsterdam'da yaşayan insanın bildiği gibi Amsterdam'daki de Arnhem'dekini biliyor. Bu bir şekilde birbirinin hakkı, birbiriniz hakkını ne kadar fazla bilirseniz o kadar fazla aslında ortak... ...nokta olduğunu, o kültürün ve sanatın birleştirici e, rolünün e, artmasına e, bir yol verdiğinizde aslında bu bağlantıları kurarak anlıyorsunuz. Bizim de sanırım ana amacımız oydu. Öncelikle e, sadece e, İstanbul, e, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde e, e, bir network'ümüz oluşuyor. Buradaki projeleri desteklememiz biraz şey gibi oluyor. Ee, ...öyle geliyordu bize... O, ...tam olarak objektiflerimizi... ...bir kere gerçekleştirebileceğimiz... E, ...noktalar yoktu. Bir de İstanbul gibi bir yerde... ...fazlasıyla projenin olduğu... E, e, fakat etki alanının da ona göre de küçük olduğu aslında Hı -hı. E, e, söylenebilir. O yüzden e, bu diğer şehirlerde bir de o vardı. hani Bu şehirlerden şu anda e, özellikle gezilerimizden sonra ortaya çıkan bir sürü proje oldu. E, bu projeler belki küçük ve kompakttı ama onların güçleri inanılmazdı. Çünkü küçük bir destekle insanların neler yapabileceğini gördünüz. Bazen bu finansal destekti, bazen bu sadece network desteğiydi. Hı -hı. Önemli olan orada olduğumuzu hissettirmek ve aynı şekilde aynı amaçları paylaştığını aslında hissettirmek fark yer yapmak yani küçük ölçekli bir aynen. proje belki aynen. kendi bulunduğu yerde ciddi bir fark yaratabilir aynen. etki kazandırağız etki büyütmek için tabi o, sadece büyük projeler yapmamıza gerek yok belki bazen küçük küçük yaptığınız etkiler daha e, faydalı olacaktır daha e, güzel konseptler çıkacaktır ilişkilendirmeler daha hoş olacaktır e, Peki Haziran ayında ilk bunun hani bir kültür raporu yayınlandı. Bunu herhalde İKSV'nin web sitesinden ya da sizin bazı başka kaynaklarınızdan ulaşılabilir bu rapora diye düşünüyorum. Doğru değil mi? Bu Biz, buna bakılabilir. Bizden, bizden tamam, ulaşılabilir. Tamam evet. harika. Bu bir kültür e, raporu ama Haziran ayında oldukça ses getiren, oldukça dikkat çeken bir program e, tasarladınız. Burada yine İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile e, kültür için alanla da işbirlikleriniz oldu. Sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kurmak. Önce Hı -hı. bu bağlantıları kurmak. Evet. Onu biraz konuşalım isterim. E, i̇ki günlük bir programda bu değil mi? Evet. Haziran ayında e, süre gelen bir program Feriye'de olduğunu hatırlıyorum evet. e, ama sizin yani, Paredo Holland'da da bazı bölümleri gerçekleşmişti bağlantılar kurmayı kimlere davet ettiniz? Biraz onlardan konuşalım isterim çünkü sadece bu 19 kent artı işte İzmir, Diyarbakır gibi kentler değil Hı -hı. Hollanda'dan gelenler de vardı Hı -hı. nasıl bir profili nasıl insanları birbirleriyle bağlantıya kurmak için bir araya getirmeyi Hı -hı. hayal ettiniz? Ee, öncelikle e, bu ziyaret ettiğimiz şehirde İllerden 50 tane e, profesyoneli buraya davet ettik. E, bu kişileri konferans esnasında yaptığımız farklı programlamalarda. E, sahneye aldık ve paneller içerisinde <gülüyor> e, dinledik. E, bunun dışında Hollanda'dan her panelleri çok farklı bir atmosferde yapmayı e, tercih ettik. Daha interaktif ve tamamen açık olmasını istedik. O yüzden konferans e, her zaman kilitlendiğimiz bir kelime oldu. Acaba <gülüyor> bu gerçekten reprezent ediyor mu bizim yapmak istediğimiz? Çünkü önemli olan e, e, bir diyalog oluşturmaktı. Amacımız bir monolog değil. <gülüyor> tamamen her şey açık olmasıydı. O nedenle zaten bir live feed yapıldı. Tüm e, dünya geneline e, aynı zamanda ...zamanında insanlar sürekli sorularını... E, moderatöre yollayabiliyorlardı e, söz alabiliyorlardı vesaire gibi fakat bir de artı bir bölümde de e, panelde var olan e, e, davetlilerimizin dışında bir de commentator tekniği uyguladık bu commentatorlarda daha çok e, bir saat boyunca konuşulan ya da 45 dakika boyunca konuşulan konuları aslında kendi adına objektif bir şekilde baktığı e, derlemeyle hem eleştirsel hem de yapısal e, yapıcı şekilde e, konuşmalarda bulundular e, bunun içinde Hollanda'dan ...farklı organizasyonlar, eksperler getirdik. Hı hı. Ee, mesela... E, e, ...baktığım zaman burada hangi programları yaptığımıza bakıyorum. Tabik hı hı. olarak neleri yaptık diye bakıyorum. Ee, mesela şehirlerde ve festival... ...şehirlerde festival e, oturumumuz vardı. Bu Bunun için... E, e, ...Hollanda'dan e, bir şehir festivalinden... E, ...buraya e, bir eksper getirdik. Dolayısıyla hem şehrin... ...bir festivalin şehrine ifade hı hı. ettiğini... ...hem de burada yapılanları nasıl... ...aslında orada da aynı olduğunu gösterebildiğimiz bir ortam oluşmuş oldu. Bunun dışında Hollanda Kültür Bakanlığı'ndan buraya gelen gözlemcilerimiz oldu, izleyicilerimiz oldu, katılımcılarımız oldu. Tabii ki Kültür Bakanlığı'ndan da izlediler. Bu da çok güzel bir bağlamdı. Hep birlikte deneyimlemiş olduk aslında bütün konferansı. Harika. Peki galiba işin arka planını başlangıç noktasını, çıkış sebebini, arkasına dayandığı araştırmayı, dolayısıyla böyle bir ihtiyacın tespit edilmesini diyeyim, objektiflerin belirlenmesini ve ilk adımını yani bu bağlantı kurma adımını konuşmuş olduk. Kısa bir müzik arası vermek isterim. Evet. Sonrasında bu bağlantılar kuruldu. Yani araştırma yapıldı, bağlantılar kuruldu. Bu nasıl ...devam edebilir, devamlılığı sağlanabilir. Ve buradan nereye gidiyoruz? Biraz da seninle onu konuşmak istiyorum. E, ne dinleteceksin bize? E, bu, bugün e, Sayın uh, Başkonsolosumuz Bart Van Boehouse'un bir isteğini dinleteceğiz. A little, a, little, a little less conversation uh, dinleyeceğiz şimdi. We're gonna Açık Ben programcınız Çelenk. Hariciden sanat programında a little less conversation, a little more action dedik. Ee, konumuz speed date. Evet şaşırmayın. Kültür sanat programındayız. Ama speed dating'den bahsedeceğiz. Konuğum İpek'le birlikteyiz. İpek Sürvan Dijk, Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu adına burada... Neden speed date? Ne demek speed date? <gülüyor> Kimle speed date'e çıkıyoruz? Ee, speed date e, e, aslında biraz... E, e... Tamamen tekniği aslında da e, e, belirtiyor. O, hızlı ama e, e, güçlü olan e, e, iletişimler kurma modeli. E, speed dating e, Hollanda'da özellikle kültür, e, sektöründe, kültür ve sanat sektöründe gayet yaygın bir e, metodik. E, çünkü... E, ...aktif olarak kültür sanat insanların da ajandaları da çok yoğun olduğu için sanırım hepimiz de burada olsa gibi bir şekilde projelerini anlatabilecekleri ya da kişilerle tanışıp kendilerini anlatabilecekleri noktalar yaratma, ortamlar yaratma durumu aslında. E, ...Hollanda'da e, birçok farklı fonun e, kendine ait e, e, konuşma zamanları vardır. Bunlar e, 10 dakika, 15 dakika ya da 5 dakika arasında değişen yoğunluğuna göre. Fakat bu tabii daha sıklıkla yapıldığı için e, zamanlar daha geniş oluyor. Biz burada bu o, o, speed dating olayını da e, Türkiye'de kültür sanat e, sektöründe... De, e, hem fonlama yapan hem de infrastruktürünü paylaşan hem de network'ünü paylaşan e, birçok organizasyonu o, partner olarak alarak onları e, kültür ve sanat aktörleriyle aslında buluşturduk. Bu bir ilkti. O yüzden e, bir aşk hikayesinin başlangıcı diye <gülüyor> ümit ediyoruz. E, dolayısıyla bu imkanı e, sağladı bize Speed Dating. Tamam, kimler varmış Speed Dating programında ben önümden okuyayım. Efendim mesela ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile speed date yapabilirmişsiniz. Anadolu Kültür, Avusturya Kültür Ofisi, Beşiktaş Belediyesi ile buluşabilirdiniz. British Council İstanbul, Creative Industries Fund, Hollanda'da Dutch Culture, European Union National Institute for Culture, European Cultural Foundation, France Kültür Merkezi... İstanbul'daki Göte Enstitüsü, Hollanda Kraliyet, İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Kalkınma Ajansı, İsveç Başkonsolosluğu, Kültür İçin Alan, Saha Derneği, Tarabya Kültür Akademisi. Ee, bu Speed Dating zaman bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına yönelik atölye çalışmaları, söyleçiler, toplantılar Hı. ve hatta işte bu kültür için alanın odaklandığı üç ayrı kentten gelen kültür profesyonellerine yönelik bir kapasite geliştirme programı da düzenlediniz. Hı. Sadece date değildi yani bu bir randevudan Hı. ibaret değildi. E, hatta bu 25-26 Eylül tarihlerindeki program için kültür için alanla biraz önce bahsettiğim sebeple... Bunun yanı sıra avcılar ve şişli belediyeleriyle de işbirliği birliği yaptınız. Speed Day'de geri döneyim. En esprili kısım olduğu için oradan özellikle böyle bir e, pas atmak istedim ama... Avcılar ve Şişli belediyeleriyle ile İşbirliği, ne bileyim Speed Beşiktaş Belediyesi, bu kadar uluslararası önemli kültür-sanat kurumları, konsolosluklar, büyükelçilikler... ...bunları bir araya getirip ne gibi programlar yaptınız Speed haricinde? Yeah. Ee, Nasıl devam ettirdiniz bu bağlantıları? Hani bağlantılar kurulmuştu belki Haziran ayında ama bunların sürdürülebilirliği, devamı da önemli... Ee, neler öngördünüz programda neler düzenlediniz? Sanırım şu an kullan, kullandığın kelime aslında sürdürülebilirlik bölümüydü bizim için önemli olan. Çünkü bağlantıları kurmayı ilk bölümde aslında Haziran'da başardık. Ee, ama bunları sürdürülebilir kılmak e, ve sadece e, bizden değil fakat diğer e, e, ülke partnerlerini, diğer partnerlerimiz zaten hali hazırda çalıştığımız e, lokal partnerlerimiz de aslında içine almak, bu networkümüzü bir şekilde paylaşmak e, e, e, aslında en büyük amacıydı ve bunun sonucu da bunu paylaştığınız anda da o sürdürülebilirlik olayı da içeren içe zaten Hı -hı. olmaya başlıyor. Biz de aslında bu flyer'lere önümüze aldığımız zaman 19 tane partneri gördüğümüzde wow dedik Hı -hı. hani bu her zaman görülen bir e, e, resim olmuyor tabii ki. Ama e, her organizasyonla farklı şekilde çalıştık. Öncelikle bir tabii ki e, kültür ve sanat yoluyla bağlantılar kurma konferansının ortağı İKSV'di. Bu programda e, e, bir aktif bir rol e, o, devamlı bağlantılar Hı -hı. adına e, de bir aktif bir rol oynamadılar ama Onların yaptığı daha büyük bir program vardı. O da yine bizim de ortağı olduğumuz Kültür için Alan Projesinin kapasite geliştirme programlamasını yaptılar geçen sene de yaptıkları gibi. Biz bu programı devamlı bağlantılar programına entegre ettik. Bu yolla davet ettiğimiz hem Hollanda'dan gelen e, e, katılımcılarımız, hem e, Türkiye'nin farklı illerinden 19 ilinden gelen e, katılımcılarımız hem de kültür için alanın davet ettiği İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen e, konuklarımızın hepsinin bu sefer birlikte kaynaşmasına sebep olduk. Çünkü e, öyle güzel bir şey deneyimledik ki biz konferans zamanında 19 şehirden gelen insanlar Tanıştıktan sonra çünkü başta şey ya bu insanları hep birlikte nasıl aynı odaya koyacağız, nasıl aynı masada olacak, nasıl yapacağız bunu derken aslında insana inanmak burada en önemlisi çünkü hmm. kültür ve sanat işimiz dolayısıyla bizim e, e, birimlerimiz ne para üzerinden gitmesi gerekiyor ne de başka bir e, birim olması gerekiyor e, sadece diyaloğa oynandık aslında ki bu diyaloğun da burada devam ettiğini de. E, bu şekilde de gördük. E, Space of Culture Kültür için alan e, bu anlamda e, partnerimizdi e, devamlı e, bağlantılar için. Şişli Belediyesi ve Avcılar Belediyesi neden onlardı? Çünkü Şişli Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin e, kendi projeleri vardı. Bu anlamda iki tane farklı e, atölye yaptık birlikte. Öncelikle Şişli Belediyesi'nin bilim evinin e, öğrencilerini Olarak uh, Breaking Back Habits Det är atölye yaptık. Bu yeni aslında desteklediğimiz projelerden bir tanesi. Alice Bartolomeus ve İpek Şensley'in, e, Türk tasarımcı İpek Şensley'in yaptığı bir proje. Aslında e, e, bu plastik e, e, hikayesini biraz kafamızdan atmak, e, bunu biraz daha değiştirmek, e, e, bir farkındalık yaratmak için çocuklarla yapılan e, bir tasarım serisi diyelim. E, Şişli Belediyesi'nin bilim e, e, okulu ile bunu yaptık. Avcılar Belediyesi'nde de e, e, yine üç e, bin... E, ...öğrencinin var olduğu bir okul var. E, bu okulun e, öğrencilerini ...tabii üç bin öğrenciyi alamadık ama... ...bir şekilde bir pilot başlamak istedik. E, ve Avcılar çok gidilen... ...görülen kültürün çok fazla olduğu bir nokta değildi... ...ama biz e, bu çalışmalarımızla... ...farklı belediyelerle, farklı yerde yaptık... ...farklı yerlerde yaptığımız projelerle... Yaptığımız projeyi daha görünürbilir, daha e, her tarafa ulaşabilir hale getirmek istiyoruz. O yüzden e, Mardin'den her yerde Sanat Derneği'nin Silkane Derneği'yle birlikte e, çok e, hoş ve onları tamamen içine alan e, e, müziğin işte akrobasinin içinde olduğu e, atölyeler yaptık. E, muhteşem partnerlikler tabii ki burada çünkü e, biraz birazdan o speed dating bölümüne geleceğim. İnsanların birçoğu hep e, şaşırıyordu ya, belediyeler de bunların içinde. Değil mi? Hani bir, bir fonlama vardı biz de mi e, bilmiyorduk vesaire ama bu aslında çok önemli bir şeyi e, e, gösteriyor. E, bir proje yaparken insanların genelde ilk düşündüğü şey parayı nasıl bulacağız diye bir e, fakat e, bağlantılarınız aslında e, güçlüyse e, bağlantılarınızın e, olduğu kişilerin kendi infrastruktürü var ise kendi yapısında var olan şeyler varsa sizlerle paylaşabileceği. Çok daha paradan da daha değerli önemli şeyler var olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda üç tane belediyi spesifik olarak speed dating'e davet ettik. Şişli Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi. Bu üçünü seçmemizdeki en büyük sebep kültür ve sanat anlamında programlamalarının... <gülüyor> ...gayet aktif oluşuydu... E, e, ...bu yüzden hani... ...diğer belediyeler aktif değil diye bir şey söylemiyoruz tabii ki ama... ...İstanbul Belediyesi ile yaptığımız konuşmalarda... ...bu üç belediyenin... E, ...en fazla kültür ve sanat aslında... E, ...projeleri yaptığını e, da görüyoruz... Bizim de e, yaptığımız... E, ...lokal partnerlerimizde birçok proje var... E, ...konsolosluk olarak ve... ...büyükelçilik olarak... Hı hı. Ee, ...özellikle sürdürülebilirlik anlamında. Dolayısıyla bunların hepsi burada var olan aslında projelerin ve partnerlerin hepsi bizim e, sürekli çalıştığımız... ...farklı projelerde çalıştığımız e, kuruluşlardı. Şimdi hepsi bir araya geldi. Hepsi hem birbirini tanıma fırsatı e, yakaladı... ...hem de e, bir gün içerisinde 4 saat içerisinde 24 tane farklı <gülüyor> kişiyle oluşarak projelerini dinlediler. Biraz intensy, biraz e, e, yorucuydu sanırım ama... Muhteşem bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Herkesin yüzü bayağı gülüyordu çünkü. Peki buradan nereye gider diye sormak istiyorum aslında. Ya da zaten bütün bu kurulan bağlantılarla ya da şu anda devam etmekte olan bağlantılarla. E, ...gelişmeye başlayan projeler var mı diye sormak istiyorum. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Feryal'le teşekkür ediyorum buradan hatırlattığı <gülüyor> için. E, seni hani bu 15 aylık araştırma... ...üzerine Haziran'da yaptığınız yoğun bağlantı kurma programı... ...Eylül'de yaptığınız bu devamlı bağlantılar programından sonra... ...önümüzdeki sene söz veriyorum tekrar konuk edin. Ne olduğunu nereye gitti? Nereye gitti? bağlantılar <gülüyor> kuruldu, <gülüyor> devam ediyor ve neye evrildi. Evet. Bunu konuşmak hoşçam. üzere. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.